Evet kısa süre bir kesinti oldu. İnşallah problem halledildi. Evet şimdi <gülüyor> e, ve diyor ki e, Halise'ye Ey e, Halise nedenine dikkat et. Sen hakiki bir mümin olarak sabah diyorsun. Her hak için bir hakikat ve delil vardır. Senin hakiki mümin olarak Sabahladığının delili ne? Yani imanın hakikatinin delili nedir deyince Haysa şöyle cevap vermiş. Şimdi buraya dikkat. Nasıl bu, bu aşamaya geldiğini gösteren bir açıklama. Nefsimi dünyadan çektim. O kadar ki dünyanın taşıyla altını, çamuruyla gümüşü benim yanında eşit duruma geldi. Geceleri uykusuz, gündüzleri yani ibadetle, gündüzleri susuz yani oruçla geçirdim. Şu anda ben Rabbimin arşını apaçık görür gibi, Cennettekilerin ziyaretleşmelerini, cehennemdekilerin perişanlığını seyreder gibiyim demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz üç defa bildin ya Harise. Buna sımsıkı sarıl, bundan başka bir şey yoktur buyurmuş. Şimdi demek ki burada geceleri ibadet, gündüzleri oruçla geçirmek, Efendim e, insana işte bir takım nitelikler, özellikler, kazandırıyor ve artık cenneti cehennemi görür gibi oluyor. Zaten insanlardan da Allah'ı görür gibi ibadet etmesi istenmiyor mu? İhsan bu manaya gelmiyor mu? Evet ki hafta geçen hafta söylemiştik. Dolayısıyla burada arkadaşlar bunu da bir örneği verilmiş oluyor. Şimdi Peygamber Efendimizin malı mülkü yoktu dedik. Ee, Vefat ettiğinde siyer kitapların yazdığı bir bilgi bu. Daha önce Yahudi'ye zırhını rehin bırakarak 30 ölçek arpa almış. Ondan çok az bir şey geri kalmıştı diyorlar. Bakınız arpa yani temel gıda, baklava tatlı değil, yemek üzerine yiyeceği bir ekstra değil. Temel gıda ekmek için arpayı zırhını rehin bırakarak alıyor borç olarak. İşte Peygamber Efendimizin evet, hayatı bu şekilde. Birçok defa borçlu, borcunu ödemede zaman zaman sıkıntılar yaşadığının örnekleri var. Efendim tereke olarak sadece geriye bir silahı, bir katırı, bir de sadaka olarak ayırdığı arazi kalıyor. Biliyorsunuz peygamberler miras bırakmadığı için o da yine çocuklarına kalmıyor, hazineye bırakılıyor. Evet Peygamber Efendimizin ee, hayatı bu. Sahabe efendilerimize baktığımızda arkadaşlar, bunlarda da birkaç örnek verip e, tamamlamaya çalışayım. Biliyorsunuz Hz. Ebu Bekir, Tebük Seferi için e, Peygamber Efendimiz yardım talep ettiğinde, Hz. Ebu Bekir, tamamını getirdi. Hz. Ömer, malının yarısını getirdi. Şimdi, yani biz nasıl olsa kırkta bir zekatı verdik. E biraz daha verelim falan değil. Ne varsa arkadaşlar, ellerindekini getiriyor. Geriye ne bıraktın dediğinde, yani çoluk çocuğa ne bıraktın? Allah ve Rasulünü bıraktım diye cevap veriyor. Bu ne kadar önemli bir şey. Biz tabi bu olayı böyle anlatıyoruz heyecanlı bir şekilde. Ancak şunu, şunu hiç düşünüyor muyuz? Ondan sonra aile efradı arkadaşlar akşama yiyecek bir yerde bir ekmek gelinceye kadar aç duruyorlar. Ee, yani geldi geldi gelmedi aç kaldılar. Niye? Çünkü elde avuçta ne varsa hepsini getiriyor, teslim ediyor. E, ertesi gün ne yiyecekler? Elde bir şey yok. Böyle, böyle bir hayat, böyle bir fedakarlık. E, o hele hele Allah ve Rasulünü bıraktım ifadesi çok e, enteresan bir ifadedir. O yüzden Hz. Ebu için tasavvuf lisanıyla ilk işaretle konuşan kişidir sahabe arasında der e, tasavvur büyükleri şimdi biliyorsunuz Peygamber efendimizin Efendim e, vefatından sonra iki yıl halifelik yaptı e, halifeliği sırasında da sade giyinmeyi bir adet halinde getiriyor Hazreti Ebu Bekir yani ben halife oldum şartıfatlı giydiği gibi bir anlayış içerisinde girmiyor hele onun şu ifadesi var ki Kur'an-ı Kerim'den diyor üç ayet benim hayatımın şekillenmesinde birinci derecede etki etmiştir. Bunların bir tanesi Yunus Suresi 107. ayet. Nedir? Ayette şu belirtiliyor. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu yine ondan başka giderebilecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Evet. Bu ayet göstermektedir ki diyor Hz. Ebu Bekir, Allah benim için bir şey murad etmişse onu kimse engelleyemez. Eğer bir şer dilemişse onu benden uzaklaştırmaya da kimsenin gücü yetmez. Biri bu. Diğer ayet arkadaşlar, Bakara süreci 153. ayet. Az önce söyledim, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Diyor ki Hz. Ebu Bekir, bu ayetten sonra ben sadece Allah'ın zikriyle meşgul oldum. Tabi Allah'ın zikriyle meşhur olmak arkadaşlar, demin zikri anlattım size. Bir kenara çekilip her şeyi bırakıp Allah Allah demek değil. Ee, böyle anlamıyoruz tabi ki. Çünkü Allah'ın zikriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de onlar öyle kişilerdir ki ticarette ve alışveriş sırasında bile Allah'ı anmaya devam ederler Ha Demek ki her halükarda Allah'ı hatırlamak, her gördüğünde Allah'ı hatırlamak, işte gözde bir haram iliştiğinde gözünü ondan kaçırmak, her biri bunların kainata bakıp ne güzel yarattın ya Rabbi şu semayı. Ne büyük bir güçtür şu efendim güneş, yıldızlar, ay demek birer zikirdir. Yeter ki her birinde Allah'ın bir e, sanatı olduğu e, idraki aklımızda olsun. Üçüncü ayette arkadaşlar onu etkileyen e, Hud suresi 6. ayet. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki. Rızkı Allah üzerine olmasın. Bu ayeti okuduğumdan beri diyor, rızık konusunda endişe etmedim. Bu da tabii ki yine yattım, efendim, uyudum, rızıktan sonrası Allah'tan demek değil. Çalışmak, elden geleni yapmak, gerisini Allah'a bırakmak. Yani siz çok çalıştığınız halde Allah size rızık vermeyecekse kazanamazsınız. İşiniz çok iyi gitmediği halde eğer Allah rızıkınızı geniş tutarsa ummadığınız yerden kazançlar elde edersiniz. Kul elinden geleni yapacak, gerisini Allah'a bırakacak. Çünkü rızık Allah'tandır. Ee, üç şey burada vurgulanıyor Hz. Ömer'in tarafından. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bilmek. Bir, iki, onu çokça zikretmek. Üç, rızık endişesine kapılmamak. El rızkü alellâh, tevekkaltü Şimdi Hz. Ebubekir'den sonra hilafet makamına geçen Hz. Ömer'in dek çok sade e, giyindiği, basit efendim fakirler gibi e, giyim kuşamı olduğu özellikle e, belirtiliyor. O da onun tercihi. Hz. Osman biliyorsunuz zengin sahabilerlerdi. E, ama elde avuçta ne varsa ihtiyaç olduğunda Allah yolunda harcamaktan geri kalmıyordu bu zenginliği sebebiyle Peygamber Efendimiz'den çok çok büyük müjdeler ve dualar aldığını yine biz çok ayrı bir şekilde biliyoruz o da şu hususlara dikkat çekiyor diyor ki ben hayrı şu maddeler ile elde ettim bir Nafilelerle Allah'ın sevgisini kazanmaya çalıştım. Çünkü Allah sevgisi arkadaşlar farzlar birlikte yapılan nafilelerle Allah'a yaklaşmak sonucunda elde ediliyor. Buhari'de bir kutsi hadis vardır. Kullarımın benim için yaptıklarında en çok hoşlandıkların farzlardır. Sonra kullarım de meşgul olur da bana yaklaşırlar. Hatta o kadar ki ben onları severim şeklinde devam eden uzunca bir kutsi hadis. Demek ki nafilelerle Allah'ın sevgisini kazanmak, benim hayrı kazandığım unsurlardan bir tanesi bu diyor. Diğeri, Allah'ın hükümlerini yerine getirmekte sabırlı olmak. Yani namaz kılarken üşenmemek. Efendim bugün soğuk, işte su e, abdest alabilir miyim ya da işte camiye gidebilir miyim? E, şurada imkan var, burada imkansızlık var gibi böyle sızlanmadan sabrederek bu ibadetleri yerine getirmek. Üçüncüsü Allah'ın takdirine rıza göstermek, niye bende yok da onda var, niye on iki fazla benimki değil, evet, e, niye Allah bana bunu verdi, bu belayı verdi, bu musibeti verdi gibi böyle sızlanmalara yer vermeden, meydan vermeden, evet takdir-i ona rıza göstermek, bir başka başlık Allah'ın gördüğünü bilerek hayali, hayalı olmak, hayal edep nasıl olsa burada kimse yok, Beni kimse görmez deyip bir takım günahları işlemeye tevessül etmemek. İşte Hz. Osman'ın hayat düsturu bunlar. Arkadaşlar ondan sonra hilafet makamına geçen Hz. Ali tavrı da diğerlerinden farksız. Onun da biz yine bir fakir hayatı yaşadığını biliyoruz. Dünya ve nimetlerine karşı mesafe koyduğunu biliyoruz. Balmülk sahibi olduğu zaman bile onlara... Göldüğünü kaptırmadığının da birçok örneklerini burada efendim bize anlatıyor kaynaklar. Hatta Ömer'e şöyle dediği rivayet ediliyor. Eğer diyor dostuna kavuşmak istersen dostuyla kastı e, Peygamber Efendimiz göblüğünü yama ayakkabını tabir et emelini kısa tut ve sofradan doymadan kalk. Çünkü bunlar Peygamber Efendimiz'in e, yaptığı şeyler. Dolayısıyla sen de onu gibi olmuş olursun diyor. Evet sade ve basit giyim, kısa ve az yeme düsturu daha sonra bütün sufilerce benimsenen özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Neden sahabe döneminde başlamıştır tasavvuf hayat dememizin denmesinin sebebi işte arkadaşlar bunlar. Onların tavırlarının sonradan ee, sufiler tarafından devam ettirilmiş olması sebebiyle. Evet burada yine başka sahabilerden örnekleri görebilirsiniz. Şimdi burada ben size en son şu örneği de verip konuyu kapatmak istiyorum. Sahabeler arasında dedik ki zenginler de var. İşte Hazreti Osman bunlardan bir tanesi. Abdurrahman bin Af yine zengin, çokça zengin olarak biliniyor. Hazreti Osman'ın servetini Allah yolunda harcadığını biliyoruz. Abdurrahman bin Af alakalı Evet, gelen rivayetlerden, önemli rivayetlerden bir tanesi şu arkadaşlar. E, çok zengindi dedik. Şam'dan e, 700 develik bir kervan geliyor. E, 700 deve üstü yük dolu. E, ticaretle meşhur oluyor. O malları satacak, onunla kazanacak. Belki ona bir sürü mal yükledi. E, şey, sermaye, para verdi onları almak için. Şimdi bu, bu malları, e, o sırada mallar, kervan geldiğinde... Şöyle bir müjdeli haber duyuyor Hazreti Ayşe'den. Diyor ki ben peygamber efendimizden duydum ki Abdurrahman bin Avf ağırlanarak cennete giriyordu. O şekilde gördüm. Sırf bu söz üzerine Abdurrahman bin Avf müjdenin karşılığı olarak peygamber efendimizden kendisi hakkında söylenen ki daha önce duymamış bunu söylenen bu müjdeli ifadenin karşılığı olarak o sırada Şam'dan gelmiş olan konvoy 700 tane deveyi üzerindeki yükleriyle birlikte bağışladığını söylüyor ve bütün yükler arkadaşlar Medine fukarasına ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Şimdi demek ki böyle bakıldığında işte Abdurrahman bin Avta Hazreti Osman da zengin oldukları halde zahit olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi demek ki mal sahibi, yük sahibi olmak zühd aykırı değil. Efendim sultan olmak, padişah olmak da zahidliğe aykırı değil. İşte kral peygamberlerden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de dedik. Peki önemli olan nedir? İster makam sahibi ol, ister mal büyük sahibi ol, ister şan şöhret sahibi ol, ister itibar sahibi ol. Bunlara e, gönlünü kaptırmamak, bir makama geldim diye insanlardan kendini üstün görüp kibirlenmemek, para pul var diye herkesten itibar bekleyip, Efendim, kendini millete caka satmak gibi bir duygu içerisine girmeden mütevazi, e, alçak gönüllü olarak hayatını yaşamayı başarmak ve bunları ihtiyaç olduğunda Allah yolunda harcaya bilmek durumu evet bir züht tavrıdır, züht anlayışıdır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar bu akşam sizlere özet olarak anlatacağım züht ve ibadet hayatından örnekler bunlardan ibaretti. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.